babu ma yukrahu min es-saj'i fi eyla la el el-khushu'u el-matlubu fi du'a'i sevimsiz karşılıyor belâ ve la yudana dalil ki ma baqa fi al ahadith as sahihati li anna min ghayr kasd ileyhi ve li aciz hada fi gayet el intizam ki kavli sallallahu söylüyorum gibi görsün. Ruf açısından da şey, ses açısından da ciddi huyum var. <gülüyor> ve evet. ke sallallahu aleyhi ve sellem sadaqa vaade ve azze junda Allahhamdülillah sadaqa vaadah nasir abdi azze junda hızam al-ahzabı ve şerikele. Ve ke kavlihi a'udu min aynin la tedmah ve nefsin la teşfah ve kalbin la <gülüyor> yakşak Yok, tabii bunlar öyle ki insan öyle ağzına alınca bunlar bank kayma kalmış oluyor. Gelen min la zillat Ve illa al Demek ki onlar la meşgul olur ya esas o ama içini sizi meselesi ve esas mahzun olma meselesi olmuyor. Yani onlarla meşgul oluyor. Bu şekilde duada esas olan kalbinin sesini ortaya koymaktır. Kalbin sesi. Süslü kelimeler değil. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daa meselete ve in fe la Burada da iki şey var. Bir yani azim diyor. Yani. Azim duada. Kararlı olmak ısrarla istemek Cenab-ı Hak verse de vermese de Allah'tan hep talep etme manasını razim odur ya. Yani. Bir meseleler bu yanı var. Bir ikincisi de bazı meseleler vardır ki orada insan onu istememeli yani. Muradi ilahi neyse onu istemeli orada. Şimdi de orada kesirvatmamalı. Mesela diyelim ki siz birlerini ona havale ediyorsunuz, haklarından gel diyorsunuz. Muradi ilahi onların hidayesi ise şayet orada havale odur. Ama sen kendi hakkında Allah ben istersen şöyle mağfiret et, istersen bana merhamet et, istersen beni cennetine koy filan. Yani bunlar filan zıtlarına da razısın gibi filan. Memnun olan o, mahsur olan odur. Mesela Allah, "Ben günahçıları düydüdayt, aday fehdi infakrem Çünkü diyor. Bilmiyoruz yani. Mesela sen tutturursun birine, bir şey dersin diyelim mesela, Efendimiz döneminde dönemde olsan içimeye Allah yerin dibine batırsın filan." Demeye yapıyorsun. Allah'ım murad buyurursan hidayet eyle bunları. Yani dersin bunu, yok. Hidayet etmiyorsan nasıl onun buyurduğu gibi Allahu Aleyke B'utfe İbn Şeybe, Allah'ım Aleyke B'utfe İbn Utfe, Allah'ım Aleyke B'i İbn Abi Muhayyid falan dersin, yani havale edersin. Evet, o iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Bir, kararlı olmak ısrarla. Allah'tan istemek lazım, istediğin şeyi. İkincisi de, hastı hinder eden Nerede de değil onu bilmek lazım. Ve قال ابن بطر في الحديث انه ينبغي للدائئ ان يجتهن في الطوارئ ويكون على رجاء اجابته ولا يقنط من الرحمه فانه يد او وقال الزابودي ما ناقله ليازم المساله ان يجتهد ويلحق. وقال يقول ان شكته كالمستثنى. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yüstecâbu li'ahâdikum mâlem yacel yakûl-ü dağutu felem yüstecebli iki şey var demek bir işte olumsuz şeyler için katia için dua etmeyecek İkincisi de acele de olmayacak. Acele demek hemen sonucun, yeticenin elde edilmesi, alınması meselesi. Bu şey ki Allah sizin daha çok dua etmenizi murat vermiştir. Daha çok dua etmeniz rızayı ilahiye daha muvaffıktır. Daha çok dua edesiniz diye. Hatta ehlullah hep mesele öyle bakmış da bela ve musibetler karşısında tefhü için çok dua etmemişler. Yani kapması için çünkü o duaya bağlı. Hz. Hüseyin tabi yerde işaret ediyor yani şu kadar zamandır kulunç hastalığı dua duayı rafi etmediği için bunca dua ettiği malı dua duayı rafi için dua kendi aleyhinde oluyor demektir o yani. Ve dua duayı çağırmalı, dua duayı gerektirmeli, iktiza etmeli. Ya konumda kaldı, fakat davt falan kara Çok şeysizsiz gibi geliyor bana bak. Aklından bile böyle bir geçiyor görüş. Dua ettim, ettim, ettim ben. senedir dua ettiğim şeyler var. Dua ediyorum. Bir şey umruadı ilahını ise öyle olur. İçinsizsen hakkın dua etmektir. diyorsun hep diyorsun böyle bu kefere ve hakkından gel ilahi diye Kendin için bir şey istemiyorsun yani. Allah'ım âli kelimete, Allah kelimete, l'abdîle, l'isabı külana, ilahi, Diyorsun. Fakat orada da murad ilahi yani. Başka bir sevdan yok yani. Diyorsun ki ben nefsimi bedenime ait, her şeyim ayağının altın altın ve raks ediyorum üzerimde. Senden tek şey istiyorum bu. Bunda bile sen ediyorum ve diyorum kabul olmuyor. Terbiyesizlik yapmış olursun kâle bâdus selef, le'ene eşeddu haşyeten en uhrame duâre, nit'en uhrame icâbet. Ve keennehu eşâre ilâ hadîtif huver râfâhâhûn. Duayı terk etme mülâzasıdır. Yoksa meselesi değil icabet adına mahrumiyet tehlikeli değil. Evet. durmak lazım orada. Yani. Nasıl durulacaksa. Namazda da öyle durmak lazım. Sağasula yalpa yaparak kıvırarak değil yani doğru dürüst, Allah'ın zorunda doğru durmak lazım. Doğru istemek lazım. İlha etmek lazım. Ve ruh miskinliği demektir. Allah'a karşı isteğine versen dolu, vermesen dolu demek gibi bir şey. Öyle değil. Saygılı olalım. Evvel her şey saygıdan geçer. Edip ya.